dediler ki bizi atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yoldan döndüresinde yeryüzünde hakimiyet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin biz ikinize de inanmıyoruz